Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yaptıklarının kötülükleri karşılarına dikilmiş ve alay edip durdukları şey kendilerini kuşatı vermiştir. Onlara şöyle denir: Bugüne kavuşacağınızı unuttuğunuz gibi bugün biz de sizi unutuyoruz. Barınağınız ateştir. Yardımcılarınız da yoktur. Bunun sebebi Allah'ın ayetlerini alaya almanız Ve dünya hayatının sizi aldatmasıdır Artık bugün ateşten çıkarılmazlar Ve Allah'ın rızasını kazandıracak amelleri işleme istekleri kabul edilmez Hamd göklerin Rabbi ve yerin Rabbi Alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur Göklerde ve yerde ululuk ona aittir O mutlak güç sahibidir Hüküm ve hikmet sahibidir. Ahkaf suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha Mim. Kitabın indirilişi mutlak küt sahibi, hüküm ve hikmet sahibi Allah tarafındandır. Biz gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları hak ve hikmete uygun olarak ve belirli bir süre için yarattık.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 Kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek şeylere tapandan daha sapıktır. Oysa onlar bunların tapınmalarından habersizdirler. İnsanlar kıyamet günü toplandığında o taptıkları kendilerine düşman olu verir. Onların ibadetlerini de inkar ederler. Ayetlerimiz onlara açıkça okunduğu zaman o küfredenler kendilerine geldiğinde Hak Kitap Kur'an için. Düşünmeden bu apaçık bir büyüdür dediler Yoksa onu uydurdu mu diyorlar De ki eğer ben onu uydurmuşsam Allah'tan gelecek olana cezaya karşı Siz benim için hiçbir şey yapamazsınız O sizin hakkında düşüncesizce yaygara kopardığınız şeyi Daha iyi bilir Benimle sizin aranızda şahit olarak o yeter O çok bağışlayandır çok merhamet edendir. De ki, ben türedi bir peygamber değilim. Bana ve size ne yapılacağını da bilmem. Ben sadece bana vahyedilene uyarım. Ben sadece apaçık bir uyarıcıyım. De ki, ne dersiniz? Şayet bu Allah katındansa ve siz onu inkar etmişseniz, İsrailoğullarından bir şahit de bunun benzerini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 Bundan önce bir rehber ve bir rahmet olarak Musa'nın kitabı da vardı. Buysa onu doğrulayan ve zulmedenleri uyarmak, iyilik yapanlara müjde olmak üzere Arap diliyle indirilmiş bir kitaptır. Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da dost doğru olanlara hiçbir korku yoktur. Onlar üzülmeyecekler de, onlar cennetliktirler. Yapmakta olduklarına karşılık orada sürekli kalacaklardır. Biz insana, anne babasına iyi davranmayı emrettik. Annesi onu ne zahmetle karnında taşıdı ve ne zahmetle doğurdu. Onun anne karnında taşınması ve sütten kesilme süresi toplam olarak otuz aydır. Nihayet olgunluk çağına gelip kırk yaşına varınca şöyle der. Bana ve anneme babama verdiği nimetlere şükretmemi, senin razı olacağın salih amel işlememi bana ilham et. Neslimi de salih kimseler yap. Şüphesiz ben sana döndüm. Muhakkak ki ben sana teslim olanlardanım. İşte yaptıklarının iyisini kabul edeceğimiz ve günahlarını bağışlayacağımız bu kimseler cennetlikler arasındadırlar. Bu. Onlara öteden beri yapıla gelen Doğru bir vaattir Anne ve babasına Öf size Benden önce nice nesiller gelip Geçmişken beni tekrar Diriltecek olmakla mı tehdit ediyorsunuz Diyen kimseye Onlar Allah'a Sığınarak yazıklar Olsun sana İman et Allah'ın vaadi Gerçektir diyorlar O da ''Bu eskilerin masallarından başka bir şey değildir.'' diyordu. İşte onlar, kendilerinden önce cinlerden ve insanlardan gelip geçmiş topluluklar içinde, haklarında o sözün, azabın gerçekleştiği kimselerdir. Şüphesiz onlar ziyana uğrayanlardır. Herkesin yaptıklarına göre dereceleri vardır. Bu da Allah'ın onlara yaptıklarının karşılığını, Tas tamam vermesi içindir. Asla kendilerine haksızlık yapılmaz. İnkar edenler ateşe sunuldukları gün onlara şöyle denir. Dünyadaki hayatınızda güzelliklerinizi bitirdiniz. Onların zevkini sürdünüz. Bugünse yeryüzünde haksız yere büyüklük taslamanızdan... ...ve yoldan çıkmanızdan dolayı alçaltıcı bir azapla cezalandırılacaksınız.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 Hud, bu konudaki bilgi ancak Allah katındadır. Ben size benimle gönderileni tebliğ ediyorum, fakat ben sizi cahillik eden bir kavim olarak görüyorum, dedi. O azabı vadilerine doğru yayılan bir bulut olarak gördüklerinde, bu bize yağmur getiren bir buluttur, dediler. Hud, hayır, o sizin acele gelmesini istediğiniz şeydir,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 Fakat kulakları, gözleri ve kalpleri kendilerine bir yarar sağlamadı. Çünkü Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlardı. Alaya aldıkları şey onları kuşattı. Andolsun biz çevrenizdeki memleketleri de yok ettik. Doğru yola dönsünler diye ayetleri tekrar tekrar açıkladık. Allah'ı bırakıp ona yakınlık sağlamaları için edindikleri ilahlar kendilerine yardım etseydi ya. Aksine...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 Musa'dan sonra indirilen, kendinden önceki kitapları doğrulayan, gerçeğe ve doğru yola ileten bir kitap dinledik. Ey kavmimiz! Allah'ın davetçisine uyun. Ona iman edin ki günahlarınızı bağışlasın ve sizi elem dolu bir azaptan kurtarsın. Kim Allah'ın davetçisine uymazsa, yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değildir.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 Sanki dünyada gündüzün bir anından başka kalmadıklarını sanırlar. Bu bir duyurudur. Ancak yoldan çıkmış olan topluluk helak edilir. Muhammed Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla İnkar edenler ve Allah yolundan alıkoyanlar var ya, işte Allah onların bütün amellerini boşa çıkarmıştır.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 Fakat sizi birbirinizle denemek için böyle yapıyor. Allah yolunda öldürülenlere gelince, Allah onların amellerini asla boşa çıkarmayacaktır. Onları doğruya ve güzele erdirecek ve durumlarını düzeltecektir. Onları kendilerine tanıttığı cennete koyacaktır. Ey iman edenler! Eğer siz Allah'a yardım ederseniz, emrini tutar, dinini uygularsanız o da size yardım eder ve ayaklarınızı sağlam bastırır. İnkar edenlere gelince yıkım onlara. Allah onların işlerini boşa çıkarmıştır. Bu Allah'ın indirdiğini beğenmemeleri bu sebeple de Allah'ın onların amellerini boşa çıkarmasındandır. Onlar yeryüzünde dolaşıp Kendilerinden öncekilerin sonlarının nasıl olduğuna bakmadılar mı? Allah onları yerle bir etmiştir. İnkar edenlere de bu akıbetin benzerleri vardır. Bu Allah'ın inananların yardımcısı olması, inkar edenlerin ise hiçbir yardımcısı bulunmamasından dolayıdır. Şüphesiz Allah inanıp salih ameller işleyenleri içinden ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. İnkar edenlerse dünya zevklerinden yararlanırlar ve hayvanların yediği gibi yerler. Onların kalacakları yer ateştir. Ey Muhammed! Seni çıkaran kendi memleket halkından daha güçlü nice memleket halkları vardı ki biz onları helak ettik. Onların hiçbir yardımcısı da olmadı. Rabbinin katından açık bir belgesi olan kimse,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 ve nefislerinin arzularına uyan kimselerdir. Hidayete erenlere gelince Allah onların hidayetini arttırır. Onların Allah'a karşı gelmekten sakınmalarını sağlar. Onlar kıyametin kendilerine ansızın gelmesinden başka bir şey beklemiyorlar. Muhakkak onun alametleri gelmiştir ama öğüt almıyorlar.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 Fakat hükmü apaçık bir sure indirilip de onda savaştan söz edilince kalplerinde hastalık olanların ölüm baygınlığına girmiş kimsenin bakışı gibi sana baktıkları görürsün. O da onlara pek yakındır. İtaat ve güzel bir söz onlar için daha hayırlıdır. İş ciddileşince Allah'a verdikleri söze bağlı kalsalardı elbette kendileri için daha iyi olurdu. Demek yüz çevirdiğinizde yeryüzünde bozgunculuk çıkaracak ve akrabalık bağlarını koparacaksınız öyle mi? İşte bunlar Allah'ın lanetleyip kulaklarını sar, gözlerini kör ettiği kimselerdir. Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerinin üzerinde kilitleri mi var? Kendileri için hidayet yolu belli olduktan sonra gerisin geri dönenleri şeytan aldatıp peşinden sürüklemiş ve kendilerini boş ümitlere düşürmüştür. Bu, münafıkların Allah'ın indirdiğini beğenmeyen kimselere bazı işlerde size itaat edeceğiz demelerindendir. Allah onların gizlice konuşmalarını bilir. Melekler onların yüzlerine ve sırtlarına vurarak canlarını alırken, Halleri nasıl olacak? Bu Allah'ı gazaplandıran şeylere uydukları... ...ve onun hoşnut olduğu şeyleri beğenmedikleri içindir. Allah da onların amellerini boşa çıkarmıştır. Yoksa kalplerinde hastalık olanlar... ...Allah'ın kinlerini ortaya çıkarmayacağını mı sandılar? Biz dileseydik onları sana gösterirdik de... ...sen onları yüzlerinden tanırdın. Andolsun sen onları...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 Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin, amellerinizi boşa çıkarmayın. İnkar eden, Allah yolundan alıkoyan, sonra da inkarcılar olarak ölenler var ya, Allah onları asla bağışlamayacaktır. Sakın zaaf göstermeyin, üstün olduğunuz halde barışa çağırmayın. Allah sizinle beraberdir, sizin amellerinizi asla eksiltmeyecektir. Şüphesiz dünya hayatı ancak bir oyun ve eğlencedir. Eğer inanır ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız, O size mükafatınızı verir ve sizden mallarınızı tamamen sarf etmenizi istemez. Eğer onları sizden isteyip de sizi zorlasaydı, cimrilik ederdiniz. O da kinlerinizi ortaya çıkarırdı. İşte sizler Allah yolunda harcamaya çağrılıyorsunuz. Ama içinizden cimrilik yapanlar var. Kim cimrilik yaparsa ancak kendi zararına cimrilik yapmış olur. Allah her bakımdan sınırsız zengindir. Sizse fakirsiniz. Eğer ondan yüz çevirecek olursanız, yerinize başka bir toplum getirir de onlar sizin gibi olmazlar. Fetih Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla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 Elbette kendileri için daha iyi olurdu. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Ey iman edenler! Size bir fasık haber getirirse, bilmeyerek bir topluluğa zarar verip yaptığınıza pişman olmamak için o haberin doğruluğunu araştırın. Bilin ki aranızda Allah'ın elçisi bulunmaktadır.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 Hüküm ve hikmet sahibidir Eğer inananlardan iki grup birbirleriyle savaşırlarsa aralarını düzeltin Eğer biri ötekine karşı haddi aşarsa Allah'ın buyruğuna dönünceye kadar haddi aşan tarafa karşı savaşın Eğer Allah'ın emrine dönerse artık aralarını adaletle düzeltin ve onlara adaletli davranın Çünkü Allah adaletli davrananları sever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 Allah katında en değerli olanınız, ona karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdar olandır. Bedeviler iman ettik dediler. De ki, iman etmediniz. Öyleyse iman ettik demeyin. Fakat boyun eğdik deyin. Henüz iman kalplerinize girmedi. Eğer Allah'a ve peygamberine itaat ederseniz,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 siz Allah'a dininizi mi öğretiyorsunuz? Oysa Allah göklerdeki ve yerdeki her şeyi bilir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Müslüman olmalarını bir lütufta bulunmuş gibi sana hatırlatıyorlar. De ki Müslüman olmanızı bir lütuf gibi bana hatırlatıp durmayın. Tam tersine eğer doğru kimselerseniz sizi imana erdirmesinden dolayı Allah size lütufta bulunmuş oluyor. Şüphesiz Allah göklerin ve yerin gaybını bilir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Kaf Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Kaf Şerefli Kur'an'a andolsun ki kafirler aralarından bir uyarıcının gelmesine şaştılar ve şöyle dediler.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 İş bölüştürenlere and olsun ki size vaat olunan şey elbette doğrudur. Hesap ve ceza mutlaka gerçekleşecektir. Yollara, yıldızların dolaştığı yörüngelere sahip göğe and olsun ki muhakkak siz peygamber hakkında çelişkili sözler söylüyorsunuz. Ondan peygamberden çevriden çevrilir. Cehalet içinde gaflete dalmış olan ve Muhammed şairdir, delidir diyen yalancılar kahrolsun. Ceza günü ne zaman diye sorarlar. Ateş üzerinde azaba uğratılacakları gün görevli menekler onlara şöyle der. Azabınızı tadın. İşte acele isteyip durduğunuz şey budur. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar Rablerinin kendilerine verdiği şeyleri alarak... Cennetlerde ve pınar başlarında bulunurlar. Şüphesiz onlar bundan önce iyilik yapan kimselerdi. Geceleri pek az uyurlardı. Seherlerde bağışlanma dilerlerdi. Mallarında yardım isteyen ve iffetinden dolayı isteyemeyip mahrum olanlar için bir hak vardır. Kesin olarak inananlar için yeryüzünde ve kendi nefislerinizde birçok alametler vardır. Hala görmüyor musunuz? Gökte rızkınız ve size vaat olunan şeyler vardır. Göğün ve yerin Rabbine and olsun ki o size vaat olunanlar sizin konuşmanız gibi gerçektir. Ey Muhammed! İbrahim'in ağırlanan misafirlerinin haberi sana geldi mi? Hani onlar İbrahim'in yanına varmışlar ve selam olsun sana demişlerdi. O da size de selam olsun demiş... Bunlar tanınmamış, yabancı kimseler diye düşünmüştü. Hissettirmeden ailesinin yanına gidip pişirilmiş semiz bir buzağa getirdi. Onu önlerine koydu. Yemez misiniz dedi. Yemediklerini görünce onlardan İbrahim'in içine bir korku düştü. Onlar korkma dediler ve onu bilgin bir oğulla müjdelediler. Bunun üzerine karısı bir çığlık kopararak yönelip, Elini yüzüne vurdu Ben kısır bir koca karıyım Nasıl çocuğum olabilir dedi Onlar dediler ki Rabbin böyle buyurdu Şüphesiz o Hüküm ve hikmet sahibidir Hakkıyla bilendir Azim olan Allah Doğru söyledi